Ordunov heyecandan titreyen sesiyle ama hüznünü ne kadar mutluluk karşılığında satın aldın diye sordu. Galiba sende satılık çok beyim diye ihtiyar karşılık verdi yoksa böyle davet edilmeden burnunu sokmansın. Ordunov'a küstahça bakarak nefret dolu sessiz bir gülüşle gülüyordu. Ne kadar gerekiyorsa o kadarının karşılığında. Katerine alınmış hatta kırılmış gibiydi. Kiminin gözüne az, kiminin gözüne çok gelebilir. Kimi her şeyini vermek ister, karşılığında hiçbir şey alamaz. Kimi hiçbir şeyi vaat etmez, itaatkar bir kalp peşinden gider. Kimseye ayıplama. Katerina hüzünlü bir şekilde ordun bakıyordu. İnsanlar çeşit çeşit ve kalp kimi niçin ister bilinmez. Doldur kadehini ihtiyar, sevgili kızının ilk tanıştığın günkü kadar sessiz, uysal kölenin şerefine iç, kaldır kadehini. Öyle olsun, kendine de koy, dedi ihtiyar içkiyi alarak. Dur ihtiyar, içmeden önce bir şey söyleyeceğim. Katerina elleriyle masaya dayandı. Ateşli, heyecanlı gözlerini ihtiyara dikti. Gözlerinde garip, kararlı bir ifade vardı. Ama hareketleri huzursuz, tavırları ani... Beklenmedik ve hızlıydı. Sanki ateşin içine düşmüş gibi garip davranıyordu. Ama bu heyecan ve canlılık güzelliğini büsbütün artırıyordu. İki sıra beyaz, inci gibi düzgün dişin göründüğü, gülümseyen dudaklarının arasından düzensiz nefes alıyor, burun delikleri hafifçe oynuyordu. Göğsü hızla inip kalkıyordu. Ensesinde üç kez doladığı saç örgüsü hafifçe sol kulağına doğru kaymış, sıcak yanağının bir kısmını örtmüştü. Şakakları hafifçe terlemişti Falıma bak ihtiyar İçki seni sarhoş etmeden Falıma bak lütfen Al şu bembeyaz ellerimi bak İnsanlar sana boşu boşuna büyücü demiyor ya O kara kitaplardaki Her şeyi biliyorsun Bak şu falıma ihtiyar Kötü kaderimde ne yazıyorsa hepsini söyle Bak ama yalan söyleme Ne görüyorsan onu söyle Kızım mutlu olacak mı Yoksa onu affetmeyip başına uğursuzluklar mı saracaksın Söyle Sıcak bir yuvam olacak mı? Yoksa güzel bir yer bulabilmek için göçmen kuş gibi oradan oraya mı uçacağım? Söyle düşmanım kim? Kim beni seviyor? Kim benim için hain planlar hazırlıyor? Söyle genç ateşli kalbim yalnız mı sönecek? Yoksa uyum içinde mutlu bir şekilde yaşayacağı birini mi bulacak? Ve bu kişiyle hep mutlu mu olacak? Bir kerecik olsun falıma bak ihtiyar. Şahin'im denizlerin, ormanların ardındaki hangi mavi gökte yaşıyor? Keskin gözleriyle nereden izliyor? Aşkını nerede bekliyor? Sevdaya düşüp bu sevdadan çabuk mu sıkılacak? Beni aldatacak mı, aldatmayacak mı? Son olarak söyle ihtiyar. Ömrümüzün sonuna kadar bu sevimsiz odada oturup kara kitaplarımı mı okuyacağız? Söyle ihtiyar. Bana baktığın, yedirdiğin, içirdiğin, masallar anlattığın için teşekkür edip, Elveda dememe daha ne kadar var? Falıma bak da söyle ihtiyar ama sakın yalan söyleme. Zamanı geldi. Göster marifetini. Son sözleri söylerken Katerina'nın coşkusu artmıştı. Ama aniden kalbinde fırtınalar kopuyormuşçasına heyecandan sesi kesildi. Gözleri parlıyor, üst dudağı hafifçe titriyordu. Her sözünde acı bir alay gizli olduğu belliydi ama gülerken aynı zamanda ağlıyor gibiydi. Masanın üzerinden ihtiyara doğru eğilmişti. Büyük bir dikkatle gözünü bile kırpmadan bulanık gözlerine bakıyordu. Ordunov sözünü bitirdiğinde Katerina'nın kalbinin nasıl çarptığını duymuştu. Katerina'ya baktı, hayranlığını gizleyemeden bağırdı ve oturduğu yerden hafifçe kalktı. Ama ihtiyarın sert bakışlarını aniden ona çevirmesiyle yeniden oturdu. Ordunovu her karşılaştığında ürperten, her karşılaştığında yüreğini kin, sıkıntı ve faydalanacak kadar güçlü olmadığı bir öfkeyle dolduran bu bakışlarda küçümseme, alay, sabırsızlık, sinir bozucu bir huzursuzlukla karışık, şeytanca sinsi bir merak vardı. İhtiyar düşünceli bir tavırla ve adeta hüzün dolu bir merakla Katerina'sına bakıyordu. Söyledikleri kalbini kırmıştı. Ama kaşı bile oynamadı. Katerina sözünü bitirince sadece gülümsedi. Her şeyi hemen öğrenmek istiyorsun. Henüz tüylenmiş, uçmayı yeni öğrenmiş kuşum. Ama önce kadehimi ağzına kadar doldur. Huzur için iyi dileklerin şerefine içelim. Bu iyi niyetimin üzerine kimsenin kem gözü düşmesin. Şeytan güçlüdür insanı günaha sokacak kadar güçlü. Kadehini kaldırdı ve içti. İçtikçe rengi soluyordu. Gözleri kor gibi kırmızıydı. Gözlerindeki ateşli parıltıdan ve yüzünün aniden ölü gibi morarmasından kısa süre içinde nöbete yakalanacağı anlaşılıyordu. İçki o kadar sertti ki Ordunov sadece bir kadeh içmiş olmasına rağmen gözleri bulanmaya başlamıştı. Kanı damarlarında kızgın dav gibi akıyordu. Kalbine doluyor, aklını karıştırıyor, zihnini bulandırıyordu. Huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Kadehini tekrar doldurdu. Heyecanını bastırmasına yardım olup olmayacağını bilmeden bir yudum aldı ve kanı damarlarında daha hızlı akmaya başladı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Tüm dikkatini vermesine rağmen garip ev sahipleri arasında geçenleri zorlukla takip edebiliyordu. İhtiyar gümüş kadehi masaya sertçe vurdu. ''Doldur Katerina!'' diye bağırdı. ''Doldur kötü yürekli kız, kör kütük olana kadar doldur. İhtiyarı son uykusuna yatır, bu ona yeter. Doldur güzelim, kadehimi boş bırakma. Karşılıklı içelim. Sen neden az içtin, yoksa içtinde ben mi görmedim?'' Katerina ihtiyara karşılık verdi ama Ordunov ne dediğini anlayamadı. İhtiyar sözünü bitirmesine izin vermedi. Yüreğinde biriken güce daha fazla engel olamıyormuşçasına Katerina'nın elini yakaladı. Yüzü bembeyazdı. Gözleri kah bulanıklaşıyor, kah ateş gibi parlıyordu. Solgun dudakları titriyordu. Garip bir heyecanın sezildiği, kararsız, şaşkın bir sesle konuştu. ''Ver elini güzelim, ver de bakayım falına. Söyleyeyim gerçekleri. Ben gerçekten büyücüyüm, bu konuda yanılmadın Katerina.'' Altın kalbin benim bir büyücü olduğum ve bunu saklayamayacağım gerçeğini nasıl da sezdi. Yalnız bir şeyi bilemedin. Sana akıl vermek benim, bir büyücünün işi değil. Kıs kısmına akıl vermek bir işe yaramaz. Gerçeği duysa da bilmezden görmezden gelir. Yüreği kan ağlasa bile kafası yılan gibi sinsice çalışır. Sürünerek, şeytanlık yaparak her türlü bela arasından yolunu bulur. Bazı yerlerde işini aklıyla görür. Aklını kullanamadığı zaman güzelliğini kullanır. Kara gözleriyle sersemletir. Hiçbir güç güzelliğe karşı koyamaz. Demirden bir kalp bile orta yerinden çatlayıverir. Bakalım hayatını değiştirecek kederler görecek misin? İnsanın kederi ağır olur. Talihsizlik zayıf yüreklere uğramaz. Güçlü yürekleri bulur. Kendisini beklemeyen iyi insanların utanarak kana ağlamalarına neden olur. Senin kederin de kızım, kumun üzerindeki, yağmurun yıkayacağı, güneşin kurutacağı, güçlü bir rüzgarın sürükleyip götüreceği izlere benziyor. Fal bitmedi, daha söyleyeceklerim var. Seni her kim severse, onun kuluk kölesi olacaksın. Özgürlüğünü kendi elinle teslim edecek ve geri almayacaksın. Zaman içinde sevgine söz geçiremeyeceksin. Tohumu ekeceksin ama tüm başaklarına zarar verecekler. Sevgili yavrum. ''Akıllı kızım, kadehime bir inci damlası düşürdün de onu bile çok gördün ama sonra dertlerin, sıkıntıların yüzünden yüz damla daha döktün. Döktüğün bu gözyaşı, cennetten gelen bu çiğ tanesi için üzülüp kederlenmene gerek yok. Kötü talihsizliklerin, kirli düşüncelerin içini kemireceği uzun, uykusuz gecelerde bu incileri fazlasıyla dökeceksin.'' Göz yaşlarının döküldüğü kalbine bir başkasının kanlı, üstelik ılık değil, erimiş bir kurşun gibi sıcak yaşları damlayacak ve sen bu kanlı sıcak yaşlar beyaz göğsünü yakana kadar, yağmurlu günlerin hüzünlü, kasvetli sabahlarına kadar yatağında çırpınıp duracaksın ve kan sızan yaranı ertesi sabaha kadar iyileştiremeyeceksin. Doldur Caterina. Doldur kadehime güvercinim. Verdiğim bu öğütler hatırına bir kadeh daha doldur. Zaten söyleyecek başka sözüm de kalmadı. Sesi zayıfladı ve titremeye başladı. Göğsünden bir hıçkırık kopacak gibiydi. Bardağına yeniden içki doldurdu ve son damlasına kadar içti. Kadehi tekrar masaya vurdu. Donuk bakışları yeniden alevlendi. ''Ee, vade olunca her şey boşuna'' diye bağırdı. ''Giden günler geri gelmez.'' Bir kadehçik daha ver de şu kafa omuzlardan ayrılsın, ruh bedene veda etsin. Sabah olmayan uzun bir uykuya yatır da her şey unutulsun. İçkiye verilen şey çarçur edilmiş şeydir. Tüccar elindeki mallar çok bekleyip bozulursa bedavaya vermek zorunda kalır. Ama elindeki malı bekletmemek için düşük fiyatı satarsa rakipleri kan döker, masum insanların kanı dökülür ve aynı zamanda hayatından da olur tatlım. Doldur kadehimi Katerina. Ama ihtiyarı kadehi uzatan eli donmuş gibi hareketsiz kaldı. Ağır ağır güçlükle nefes alıyordu ve başı kendiliğinden öne düşüyordu. Donuk bakışlarını son bir defa Ordunov'a dikti ama kısa bir süre sonra bu bakışta söndü. Göz kapakları kurşun ağırlığıyla kapandı. Yüzü ölü gibi bembeyazdı. Dudakları bir şey söylemeye çalışıyormuş gibi oynadı. Titredi. Birdenbire sıcak, iri bir gözyaşı damlası kirpiklerinin ucundan solgun yanaklarına düştü ve yavaş yavaş aktı. Ordunov daha fazla dayanamadı. Oturduğu yerden kalktı, sendeleyerek bir adım attı. Katerina'ya yaklaşıp elini tuttu ama Katerina sanki onu fark etmemiş, hiç tanımıyormuş gibi bakmadı bile. Katerina da bir düşünce, sabit bir fikir, tüm benliğini ele geçirmişcesine bilincini kaybetmiş gibiydi. Uyuyan yaşlı adamın göğsüne yattı. Beyaz kolunu boynuna doladı. Ateş gibi parıldayan gözlerini ihtiyara dikti. Ordunov'un elini tuttuğunu hissetmemişti sanki. Sonunda başını Ordunov'a çevirdi ve insanın içine işleyen bakışlarla uzun uzun baktı. Nihayet Ordunova anlamışa benziyordu. Dudaklarında acı, şaşkınlık dolu bir gülümseyiş belirdi.